Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Deniz bende. de. Ee, bu programda ilk defa dinleyenler için Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabının e, bölümlerini e, konuşuyoruz Canan'la. Canan da bende Şiddetsiz İletişim öğrencisiyiz ve öğrendiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Evet, bugünkü konumuz empatinin gücü. Evet, Canan Empati'nin Gücü başlığı altında seminerler sunuyor. Ee, benim de kitabın en beni etkileyen bölümlerinden biri bu. Ee, Empati'nin gücüne geçmeden önce Canan e, haberini verelim istersen. Şiddetsiz İletişim, Bir Yaşam dili kitabı e, yeniden basıldı. Remzi kitabı bastı. Fakat bu yeni baskı hem de... Ee, çevirisi gözden geçirilmiş bir baskı Bükek oyuncu çeviriyi gözden geçirdi Sevgili iletişim yolculuğundaki arkadaşlarımızdan biri Aynı zamanda iki yeni bölümde eklendi Yani genişletilmiş ve gözden geçirilmiş Baskı ee, Bunu da dinleyicilerimize Hı. haber vermiş Evet olalım. şu anda raflarda evet. Ben de ağlamadım ama <gülüyor> Ben de bulamadım ama <gülüyor> Ee, zannediyorum yavaş yavaş dağıtılmaya başlayacak. Peki Canan, empatinin gücü ne e, gireceğiz e, var mısın bu konuştuğumuz Orya Dağ düşçüsünün anonim metnini bir okuyalım Tabii. birlikte. zevkle Sevgi. Ee, bunu belki e, internette de önünüze çıkmıştır çok e, göze çarpan bir metin e, sosyal medyada ama e, empatiye giriş için çok kıymetli geldi bize. O yüzden e, okuyoruz. Adı davet metnin e, Kanadalı bir kızıl deriliye ait olduğu söyleniyor anonim adı bilinmiyor Oraya daha düşçüsü diye biliniyor. Geçinmek için ne yaptığın beni ilgilendirmiyor. Özlediğin, arzuladığın şeylerin hayalini kurmaya cesaret edip edemediğini bilmek istiyorum. Kaç yaşında olduğun beni ilgilendirmiyor. Aşk için, hayallerin için, yaşıyor olma serüveni için aptal gibi görünme riskini göze alıp alamayacağını bilmek istiyorum. Saklamaya, azaltmaya ya da düzeltmeye çalışmadan kederlerimizle yüzleşip yüzleşemeyeceğini bilmek istiyorum. Yüreğin doğanın ritmi ve yaşama sevinciyle dolu bir sevdanın sınırlarına vardığında o sınırları feda edip edemeyeceğini bilmek istiyorum. Anlattığın hikayenin doğru olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Kendi ruhuna ihanet etmemek için bir başkasını hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını bilmek istiyorum. İhaneti göze aldığın her seferinde sonuçlarını ayakta karşılayıp karşılayamayacağını bilmek istiyorum. Güven kelimesinin senin için ne ifade ettiğini bilmek istiyorum. Bazen sana karanlık gibi görünse bile gelen günün içindeki o büyülü ışığı görüp göremeyeceğini bilmek istiyorum. Hatalarımıza fırsat verip vermeyeceğini, bir gölün kenarında durduğumuzda gümüş aya benimle birlikte evet diye bağırıp bağırmayacağını bilmek istiyorum. Nerede yaşadığın ya da neye sahip olduğun beni ilgilendirmiyor. Keder ve umutsuzlukla geçen bir gecenin ardından kırılmış, yorgun ve bitap, ayağa kalkıp kalkamayacağını, çocuklar için yapılması gerekenleri yapıp yapamayacağını bilmek istiyorum. Kim olduğun, buraya nereden ve nasıl geldiğin beni ilgilendirmiyor. Birlikte bir ateşin ortasına düştüğümüzde gerektiğinde yanmayı göze alıp alamayacağını bilmek istiyorum. Yalnız kalmaya katlanıp katlanamadığını bilmek istiyorum. İçinde yüreğinden başka tutunacak hiçbir şeyin kalmadığında o amansız varlığını sevmeye devam edip edemeyeceğini bilmek istiyorum. Bugüne kadar ne öğrendiğin, ne okuduğun beni ilgilendirmiyor. Diğer her şey bittiğinde seni ayakta tutan şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Çok hoş. <gülüyor> Bana... Şiddetsiz iletişimde empatiyle, e, empatiyi anlamaya çalıştığımda e, sanki onunla çok ilgili geliyor bu metin. E, Canan, empatinin gücü nedir? Empati nedir? Ay ay empati, evet şiddetsiz iletişimde de yani önce empatiyi daha farklı bir şey zannediyordum ben açıkçası. Ama şiddetsiz iletişimi öğrendikten sonra empatinin... E, Sadece mevcudiyet, <gülüyor> karşı tarafa mevcudiyetini vermek ve onu böyle bir çocuğun masumeti, masum, et, masum et gözüyle merakla dinlemek, tüm dikkatinle dinlemek olduğunu anladım. Ve çok kolay bir şey dedim. Yani hep bir lüvete e, anlatır değil mi? Böyle boş bir e, tas gibi. Dinleyeceksin karşı tarafı. Böyle sana bakıyorum şu anda görmüyor kimse ama merakla ve ilgiyle. Ee, ...karşı tarafı dinlemek... ...mevcudiyetini ona sunmak. Hı. Ee, ben de senin gibi... ...şidetsi iletişimden önce... ...kendimi başkasının yerine koymak zannediyordum... empatiyi öyle öğrenmiştim. Ve bu pek mümkün olmuyordu... Ee, ...çünkü bazı durumlar... ...bazı olaylar, bazı haller var ki... ...kendimi o kişinin yerine koymama imkan yok. Evet... Yani biri sizi gerçekten dinlediğinde daha önce çözümsüz gibi görünen şeyleri de kendi kendine böyle birdenbire çözüldüğünü de görüyorsun. Hani güç oradan geliyor. Evet. Ee, şimdi merak çok kıymetli bir parçası empatinin. Benim aklıma şu da geliyor. Neyi merak edeceğim? Merak ettiğim şey bu biraz önce okuduğumuz metindeki gibi. Yani ne işi yaptı işte efendim... Evet. Ee, ne okudu filan meselesini anlattığı hikayeler mi yoksa bir insan olarak karşımdaki insan şu an bunu bana anlatıyor da acaba ne hissediyor, neye ihtiyacı var diye dinlemek. Bana biraz e, şiddet iletişim de empatiyle duymak, dinlemek, can kulağıyla dinleme senin dediğin gibi merak ve merak ettiğimde duygu ve ihtiyaç merakı. Evet ve dinleyemeyeceğiniz durumda da hakika olmak yani şu anda ben seni empatiyle dinleyemeyeceğim demek bazen öyle durumlar oluyor sen kendini dinlemeye hazırsan karşı tarafın merak yani onun onun içinde neler oluyor onun içinde ne canlı onu merak etmek neler oluyor acaba bu ne hissediyor neye ihtiyacı var demek ve gerçekten ee, bütün dikkatini ona yönlenmek yani sahnede olan o sen değilsin ...senin duygu ve ihtiyaçların değil... ...sadece o sahneye çıktı... ...ve onu dinleyebilmek... E, ...zaten karşı taraf dinlendiğini duyunca... ...biraz önce dediğim gibi... ...bir takım çözümsüz gibi görünen şeylerde... ...çözülebilir hale geliyor... ...veya çıkmaz, karışık gibi olan bir berraklaşma... ...onda da bir netleşme oluyor... E, ...bu gerçekten çok... ...şifa verici bir e, durum... Bu ...Buda'nın söylediği söz benim... ...o çok hoşuma gidiyor... E, ...bir şeyler yapmayı bırak... ...sadece dur... <gülüyor> Çünkü biz hep bir şeyi fix etmek, çözmek, hep çözüm odaklı, nasıl yardımcı olabilirim? Benim özellikle böyle bir huyum vardı. Birisi bana bir şey anlattığı zaman, hop ben devreye giriyordum, nasıl yardımcı olabilirim? Hep kafam ona çalışıyordu, hep zihine gidiyordum. Orada duramıyordum. Şimdi yavaş yavaş durup, o çok da benim için de kıymetli ve güzel bir şeymiş. O, çünkü o da bir stres, nasıl yardımcı olacağım, ne yapacağım? Sadece dur... Ay bu ne oluyor bunda ya? Ne, neler oluyor acaba diye merakla dinlemek. Eğer o senden bir destek isterse tabii o zaman tekrar e, o çabalarına çözüm için bir takım tavsiyelerde bulunabilirsin. Bütün bunları biz anlatıyoruz. Bununla birlikte bunların kolay olduğu konusunda hiçbir benim iddiam yok. E, ben şeyi hatırlıyorum şu an söylediğinde. ilk eğitimlere başladığım zaman e, çemberde otururken... Kendi kafamdaki düşünce gürültüsünden bazen Vivet'in söylediğini bazen diğer insanların söylediğini duymakta zorlanırdım. Kafamız sürekli duyduğu şeylere laf yetiştiren bir halde. Bu arada bize pek çok mail geliyor Canan'la bana. Soruyor insanlar peki bunu hayatımıza nasıl uygulayacağız diye. Bunu hayata uygulamanın benim bildiğim ve benim... Benim işime yarayan tek bir yolu oldu Bu alıştırma yaparak hayata uygulanıyor Yani şöyle bir şey yok Bundan sonra ben insanları can kulağıyla dinleyeceğim geçim karşısına dinleyeyim Kendimize şefkatli olmaya davet ediyorum orada Çünkü bazen de dinleyemeyebilirim Kafam onun söylediği bir şeyden uyarılabilir Başka düşünceler gelebilir Can kulağıyla dinleme şiddetsiz iletişim egzersizlerinden Benim dünyamda en kıymetlilerinden biri çünkü dinlemek konusunda bir eğitim almadık. Yani ben laf yetiştirme konusunda çok e, bilgiliyim ama dinlemek konusunda ilk eğitimleri şidesiz iletişimle aldım. Bu yüzden e, kendinize şefkatli olmaya davet ediyorum. Peki ne yapalım Deniz derseniz de fark edin dinleyemediğiniz anları. Ve aa, benim kafam laf yetiştiriyor şu an. Ya da ben şu an dinleyemiyorum diye fark ettiğinizde bir şeyler dönüşmeye başlıyor. Farkındalık şidesi iletişimin e, bence en sihirli dönüştürücüsü. Evet, yani bu alıştırmayı biraz açarsan e, nasıl yapıyoruz biz seminer, seminer, seminerlerde? iki kişi karşılıklı oturtuyoruz. Üç dakika birisi bir olay anlatıyor ve herhangi bir şey anlatıyor. Diğer karşındaki kişi de üç dakika onu hiçbir şey söylemeden, yargılamadan, eleştirmeden dinliyor. Eleştirse bile söylemiyor. Evet. Yani ona bir engelimiz yok. Şimdi kafaya tavsiye gelir, teselli gelir, yorum gelir. Sonra da rica ediyoruz. Şimdi duyduklarını hiçbir şey yapmadan... ...yorum, yargı, teselli, tavsiye eklemeden tekrarlar mısın diye... ...ben yeni bir örnek buldum. Şey diyorum... ...birinden çok kıymetli bir kitap aldınız, okudunuz... ...bu kitabı aynı şekilde geri verir misiniz? Yani herhangi bir altını çizmeden... ...yanına not düşmeden... ...hani temiz bir kitabı geri vermek gibi. Bu bir alıştırma... Ee, ...ve bu alıştırmada ben çok şey öğreniyorum... ...aynı zamanda... E, ...aslında bir farkındalık çalışması. Evet. Yani e, evde çocuklarla da uygulanabilecek... ...çok güzel bir alıştırma. E, çocuğun geliyor sana heyecanla bir şey anlatıyor. E, benim daha önceki... E, tecrübelerimden ben hemen araya girip işte onu korumak amaçlı veya herhangi bir fikrimi söylemek amaçlı bir şeyler söylerdim. Şimdi bir dur bakalım, bir anlatsın, bir dinle. E ondan sonra bu tekrarlama olayı da çok güzel işliyor. Yani ne duyduğunu tekrarlama, yorum yapmadan. Hiç olmazsa o zaman bazen ya ben böyle söylememiştim ki <gülüyor> denilen çok oluyor. Çünkü farklı da anlamış olabiliyoruz. Bu da çok bence ikinci bir alıştırma olarak söylediğin şeyi Karşı tarafın söylediğin şeyi tekrarlamak, yorumlamadan Hı. yapabileceğimiz, evde uygulayabileceğimiz, ...iş yerinde uygulayabileceğimiz, ilişkilerimizde uygulayabileceğimiz küçük alıştırmalar. E, e, batının gücü, ha bu söyle e, Canancı. E, yok şey söyleyecektim. Ya yani o bir şeyleri yapmaya bırak sadece e. dur. E, gerçekten böyle söylemesi kolay sen dediğin gibi ama yapması e, çok kolay olmuyor. E, zaten. ...o alanda durmak... ...yani birisi sana bir şey anlatıyor... ...ve o olan, alanda iki kişi... ...beraber durunca orada böyle bir... ...kutsal bir şey oluşuyor... ...benim gözümde... <gülüyor> ...bir alan oluşuyor... ...o zaten bir şifalandırma... ...şifalı bir yer orası... ...yani sadece o dinlemek... ...ve karşı tarafa böyle kucak açmak... E ...böyle gözümde benim öyle canlı... ...böyle bir balonun içindeyim ve beraberim... ...orada o sessizlik ve dinlemek... ...zaten bir... ...hafif hafif bir farkındalıkla... ...bir takım insana iyi gelen... ...şifalandırıcı bir durum. Bunu söyleyecektim. Teşekkür ederim. Ben şifadan... ...burada şeyi anlıyorum. Ee, biz... ...Karlacırs'ın e, da söylediği... E, ...biri... ...sizi hakkınızda peşin hüküm vermeden... ...adınıza sorumluluk almaya... ...ya da sizi belli bir kalıba... ...sokmaya çalışmadan dinlediğinde... ...insana çok iyi gelir diyor. Bu aslında şifa diye söylediğimiz insana evet. iyi geldiği yerde zannediyorum kendi, hem duyulma ihtiyacım karşılanıyor. Aynı zamanda da ben e, duyulduğumda benim içimde bir şeyler değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Kendime ve dünyaya şefkatim artmaya başlıyor. Bu çalışmaların aslında hizmet ettiği yer yine şiddetsizlik. E, o noktada da bu dinleme çalışmaları kıymetli. Evet. Galiba biz bu arada müzik arasına geldik Canan değil mi? Evet. Onu şimdi gösterdin. Dün akşam bu Sense ek diye bir dizi var biliyorsun sen de seyretmiştin. de onu seyrederken bu çok sevdiğim bir şarkıyı senin de sevdiğini bu sabah tekrar teyitleştik. WhatsApp onu hatırladım onu çalmak istiyoruz bugün. Of this brotherhood of man For whatever that means Into a crisis ediyoruz empatinin gücü bu haftaki konumuz e, empatiyi bir şekilde anlatmaya çalıştık bir şeyleri yapmaya bırak sadece dur karşı tarafı e, tüm dikkatinle merakla e, dinle e, burada tabii karıştırdığımız bazen bir anahtar ayrımlar oluyor şimdi i̇şte stetisimde veya empatimi sempati mi mesela sempatiyle empatiyi nasıl ayıracağız birbirinden bu konuda bir şeyin var mı kolaylık dinleyicilere? Benim aklıma gelen empatiyle sempatiyi ayırmak... ...yine içimdeki niyetle bağlantı kurmak. Eğer içimde vah yazık... ...ay evet... E, ...haklı, haksız falan gibi şeyler varsa... ...yani dinlediğim insanın... E, surf tahtasının üstüne ben de bindiysem ...birlikte yolculuğa çıktıysak artık... E, ...onu... ...dinlemekten onun hikayesinin içinde kaybolduğum bir yere doğru gittiysem... ...ben anlıyorum ki merkezimden çıktım. Bir başka noktası da... E, ...kendi hikayeme uçtuysam. Hı hı. E, bu Cem Yılmaz'ın e, stand-up'larından birinde vardı. hani e, Ameliyat olur. Ondan sonra benim Ertim'in kızı da böbrekten oldu. Öteki de bilmem neden oldu. Kendi ameliyat hikayelerini anlatır ya... Ee, ...insanlar bazen... Ee, ...orası da işte... ...sempatik olduğumuz yer. Evet, ben, ben biraz önce... ...şeyi söyledim yani... ...sahnede olan karşı taraf... ...empati verdiğimiz insan... ...o yüzden sen kendini birazcık geri planda... ...karşı tarafı e, ön plana tutuyorsun... ...orada ah ah vah vah... ...onlar senin duyguların esasında... <gülüyor> ...senin duyguların şu anda... Önemli değil karşı tarafın duyguları... ...onun acısı... O, Acısıyla yalnız olmak istemiyor. O acıyla bağlantıya geçmek. Yani ilk önce o bağlantıya geçtikten sonra sen belki kendi duygularından bahsedebilirsin. Bunda bir şey yok. Ama ilk önce karşı tarafı merak etmek. Ama bize tabii otomatik olarak birisi sana bir şey anlatıyor. Ah çok üzüldüm. Ee, vah vah ne yapacağız şimdi bu çok otomatik bir şey. Ee, halbuki oradan alan tanımak, ona bir böyle saygı, özen, ya evet sende ne oluyor demek. Sonra kendine ilgili olan duygularını bahsedebilirsin. Bu empati mi, sempati mi veya işte empati mi, tavsiye mi? Çünkü genellikle tavsiyede de bulunuyoruz. Uh -huh. Veya empati mi, teselli etmek mi? Teselli de hemen... İlk hakkımıza gel, canım ne olacak benim de başıma gelmişti deyip senin dediğin gibi kendi hikayeni anlatmaya başlıyoruz. Ee, bu otomatik olan şeylerden de belki zamanla bunun farkına vardıktan sonra zamanla bunlardan uzaklaşılıyor. Yani bir müddet sonra gerçekten evet sadece durup dinlemek. Bir şeyi hatırladım şimdi bu e empatiyle... E Şimdi siz iletişime göre empati olmayan e, dinleme biçimlerini ayırt etmek ya da duyma biçimlerini ayırt etmek için bir egzersiz yapıyoruz. Orada bir hikaye anlatmak var. Demin söylediğim gibi işte e, diyor ki biri size babam ameliyat oldu. Siz bir birdenbire kendi babanızın ya da komşunuzun ameliyatını anlatma haliniz. Burada ne oluyor dersem hani bir anlamda alışkanlıktan gelen bir iletişim biçimi... ...olduğunu düşünüyorum... ...aynı zamanda da bir şey fark ediyorum... ...özellikle... ...konforsuz duygular söylediğinde insanlar... ...yani üzüntü, acı filan gibi... ...biz o acının yanında... ...şöyle bir 30 saniye durmak yerine... ...çok hızlı bir şekilde acının üstünü kapatmak istiyoruz... ...bunun için de hikaye anlatıyoruz... ...bazen de... ...mesela... ...ah geçer geçer Allah şifasını versin durumumuz var... Üstünü kapatmak. Evet bir anlamda teselli etmek için bir takım stratejiler buluyoruz. Evet ya da işte bizim doktora git o sana şunu yapar tavsiye vermek. Bütün bunlar da benim e, hayatıma aldığım çok kıymetli bir hediye var şiddet iletişimden. Farkında olduğum sürece ben insanlardan gönül rızası alıyorum. Tavsiye teselli enerjim falan geldiği zaman. Mesela şey diyorum tavsiyede ya çok iyi bir akıl geldi aklıma yani bir fikrim var duymak ister misin? ...tesellide de şeffaflaştırıyorum... ...şu an ben... ...senin anlattığın konunun içindeyim... ...ondan sonra... E, ...gönlün razı mı sana sarılabilir miyim... ...filan diyorum insanlara... ...galiba... ...empatik durmak... ...yani empatiyle alan tutmak... ...şiddetsiz iletişimde... ...kendi merkezimde durmak... ...o senin bu da dediğin... ...merakımı korumak... ...ve merakla o insanın yanında yürümek... ...önünde ya da arkasında değil... Yanında yürümek. Yanında onun sahiciliği içinde. Şey geldi aklıma demin söylerken. Bunu yapamadığımda da sahici olmak. Yani evet. dinleyemiyorum arkadaş hı hı. Ben Bana o çok kıymetli geliyor. Yani öyle, ne kadar güzel bir güven. Burada da şeyde de vardı yani güven kelimesinin senin için ne ifade ettiğini bilmek istiyorum yani öyle bir güven ilişkisinde olduğun zaman bir arkadaşın sana geliyor diyorsun ya dinleyemeyeceğim şu anda ben şu anda kendi meselelerimle o kadar çok perişan haldeyim ki dinleyemeyeceğim demek ay ne kadar güzel bir rahatlık e, galiba işte iletişimde de aradığımız e, genel hani böyle e, zende dinlerde vesairede bu ilk çıktıkları anlarda aranan şeylere benziyor aslında şey geldi aklıma çünkü bunun şunun için söylüyorum. Bir öğrenciye sormuşlar senin ustanın kıymeti nedir diye. İşte bazı öğrenciler işte meditasyonda yerden yükselir. Bazı öğrenciler işte geleceği görür falan gibi cevaplar vermiş. Bir tanesi zen olan şey demiş. Benim ustam karnı acıktığında yemek yer, susadığında su içer. Uykusu gelince de uyur. Bana e, hakikilik böyle bir şey gibi geliyor. Yani farkında olmak, gerçekten bende ne olduğunun farkında olmak ve karşı tarafa da empatik alan tutarken tutabildiğimde tutmak, tutamadığımda da arkadaş ben şu an duyabileceğimden fazla söz duydum deyip belki kenara çekilmek. Evet. Bir programın daha sonuna geliyoruz. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> empatinin gücü. E, Deniz'in de söylediği gibi benim e, empatinin gücü diye Instagram sayfam var. E, çok sevdiğim bir e, isim koydum. Böyle hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten güç olduğunu düşünüyorum. Yani birisiyle bağlantı kurmak için çok güzel bir strateji. Ee, ona Orayı da sizi davet ediyorum ee, Bir takım şiddetsiz iletişim Bilgileri veriyoruz orada ee, Haftaya devam edeceğiz Değil mi empatinin gücüne Devam edeceğiz Empatinin gücüyle e, Canlı anlar e, Empatinin gücü sayfasında şiddetsiz iletişimin Temel varsayımlarını ve bazı kitap önerilerini De paylaşıyorlar Ben çok faydalanıyorum e, Bugün onu duyurmuş olalım Aynı zamanda topluluğun etkinlikleri için Şi İletişim iletişim Türkiye Facebook ve e, Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Canan ve bana e, bir şey yazmak isterseniz de benim mail adresime yollayabilirsiniz. Denizspataretci@gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar'da, Samsun Polat'la Ankara Trabzon Ankara Rezideetci@gmail.com Görüşmek üzere iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.